Acımak ile merhamet arasındaki fark nedir? Acımak yok diye biliyorum. Bursa'dan bir izleyicimiz. <gülüyor> Türkçemizde e, merhamet kelimesinin karşılığı acımak olarak da kullanılır. Yani acımak e, daha çok e, herhangi bir e, husus gördüğümüz zaman diyelim ki e, gariban bir insan gördüğümüz zaman ona acırız. Hı hı. Efendim. E, merhamet e, Aynı zamanda acımayı da beraberinde getiriyor. Yani merhametin içerisinde acıma da vardır. Ama her acıma bir merhamet değildir. Mesela diyelim ki bir kedi diyelim bir kuyuya düşmüş. Şimdi biz ona acırız değil mi? Ama merhamet dediğimiz şey daha farklı bir şeydir. Darda kalan bir insana, ee, şefkate gelip merhamete gelip yardımcı olmak veyahut da bir insan bize karşı bir hata işlemiştir onu affetmek bir merhamettir aynı zamanda o kişiye acımaktır yaptığı davranışa evet. da acımaktır yani arasında böyle bir e, iletişim var evet hocam peki yani her acımak merhamet sayılmaz ama merhametin içerisinde acımak da vardır